Şimdi e, bu konuşmanın başlangıcı e, sapkınlığın yaratıcılığı, yani e, perversitenin e, yaratıcılığı e, adını taşıyor. E, dün e, David Lapujat e, konuşmasında e, bu e, sapkınlık e, üzerine Döloz'un e, anlamın mantığı, lojik lüsansta e, oradan e, Antiyotip'e giderken... E, nasıl bir e, değişime uğradığını e, anlattı. E, ben de e, bugün e, bir yandan e, Dülöz'ün ve e, ilk metinlerinden biri olan e, Insta Insta Adlı yani güdü demeyi tercih ediyorum içgüdü yerine. Çünkü e, Evet iç, içle alakalı bir şey ama aynı zamanda tamamen e, bir tür e, idin arka planına da ait olduğu için e, psikanizdeki e, anlamı bu e, kavramın e, güdü olarak e, kullanacağım. içgüdü e, olarak kullanmayacağım. Dölüz'ün bu ilk metninden başlayıp sonra başka metinlerden geçerek aslında e, Dölüz için çok önemli biri olan Foucault'un delilikle olan e, ilişkisindeki sanat, yaratıcılık ve esersizleşme arasındaki ilişkiye değinip e, konuşmayı bitireceğim. Ve e, Döloz'un daha ilk metinlerinde aslında sanatla olan direk ilişkisi, yani geçen seneki toplantıları, Hatırlarsak eğer, eğer içinizden dinleyenler varsa, Döloz'un politikasının bildiğimiz anlamda bir politika değil ama sanatlardan geçen bir politika olduğu üzerinde durulmuştu. O bakımdan Döloz'un felsefesi bir şekilde sanatla direkt başından beri ilişki içinde. Daha bu kitaptan yani bahsetmiş olduğum 1953 yılındaki küçük hazırlamış olduğu edisyonunu yapmış olduğu kitaptan ayrı bir şekilde David Hume üzerine yapmış olduğu kitapta Amprizm ve Subjektivite kitabından beri aslında bütün bu ilişkiler Dööz'ün felsefesinin ana odağında yerleşiyor. Yani ilişkiler üzerine bir düşünce Dönöz'ün felsefesi diyebiliriz. Düşünme şekli olarak devlet-yumun ilişkileri üzerinden başlayan bir şekilde düşünebiliriz. Bu 53'teki kitapta da güdü kavramı tamamen Dönöz'ün felsefesinin içinde tam ortasında yer alıyor. Bu anlamda da hem kurum hem güdü Dönöz'ün son metinlerinden ee, birinde tekrar karşımıza çıkacak olan bir tür e, hoşnut olma, hoşlanma, e, bir tür satisfaction, satisfaction bir yöntemi olarak güdü e, ele alınıyor. Daha en başında 53'te bir hoşlanma e, üzerinden bir anlayış söz konusu ve aynı zamanda bu e, löpli kıvrım kitabında da ee, felsefe nedir üzerine ee, Wensen Üniversitesi'nde Sendönü'deki Wensen Üniversitesi'nde yapmış olduğu son e, derslerinden birinde de yine e, ele almış olduğu gibi bir tür hoşnutluk kendi kendinden memnunlukla alakalı bir şey. Yani felsefe kavram yapmaktır ama aynı zamanda bir tür e, kendi kendinden hoşnut olma İşidir. Yani bir tür enjoy yourself işidir. Böyle kıvrımda bu kavram datum kavramıyla birlikte yani kavrayış, veri anlamında, an anlamında datum kavramıyla kıvrım kitabında tekrar karşımıza çıkacak. Ama daha 53'te en başta hoşnut olma ve hoşlanma hali olarak güdü kavramı çıkıyor karşımıza psikolojimizin kavramlarından biri olan güdü veya içgüdü. Enstel, yani hayvani bir şey. İçten gelen bir şey. Ee, doğuştan gelen bir şey. Ama aynı zamanda tabii e, demin söylemiş olduğum gibi e, organizmanın işlemini temsil eden bir e, dışarıdan gelen güçlerle de alakalı. Bu Güdüler, diyor Döloz, bazen doğal olarak dışarıdan gelir ve stimüller tarafından, etkiler tarafından harekete geçirilen bir organizma ihtiyaçlarına ve eğilimlerine göre dünyadan bazı hoşlanma, hoşnut olma ögelerini çekip alan bir şey. Güdü demek ki dünyadan hoşlandığı şeyleri çekip alan bir şey. Yani daha başında yaratıcı olma hali, sanatsal anlamda yaratıcı olma hali bir tür hoşnut olma haliyle alakalı duruyor. Yani bir tür uygunluk üzerine bir düşünme. Yani dışarıdan gelen verilerin benim vücudumdaki verilerle uygun hale gelmesi yaratı anı için bir artı oluşturuyor. Yani bu dışarıdan gelen veriler, datum diyor Delöz, bir yandan e, preansiyon yani kapma, kavrama, kavrayış, tutma e, Türkçe'de e, kıvrım kitabında tutma diye e, çevrilmiş. E, bu anlamı var tabii ama kavrayış anlamı var. Bir de Datum'un başka bir anlamı daha var. O bakımdan datum diye çevirmeden onu veri yerine kullanmak daha doğru gibi geliyor bana. Çünkü aynı anda bir an, bir haber, bir tarih veya bir güne ait olma anlamını da gelmekte. Yani datumlarla o gelen verilerle, kavrayışla an, anlarla gitgide zengin bir özel yaşama ulaşmasıyla kavrayış bu datumlarla, verilerle bir ana ve bir hisse ama asla sabit olmayan bir duruma ait olduğu zaman kendinden hoşnutluk yani self-enjoyment ...durumu ortaya çıkıyor. Deleuze böyle yazıyor kıvrımda. 88 yılında çıkan kitapta. Yani... ...değimi söylemiş olduğum gibi... içimizdeki ile dışarıdan gelen arasında bir adekvasyon varsa... ...upuygunluk diye Türkçe'ye çevriliyor. Bu ilişki... ...verilerle, datumla, anlarla, hislerle birleşebiliyor. Ve her zaman içinde... Birleştiği anda dağılan bir ilişki bu. İlişkiler metastable. Yani Simondo'nun kavramlarından bir tanesi. Endividuasyonun oluşumunda hep devamlı bir metastabilite var. Fiks edilemiyor. Dolayısıyla bütün bu hoşnutluk ilişkisi bir datuma ait. Verilerin içimizdeki verilerle kesiştiği ana ait ve sonra dağılıyor. Demek ki ...sürekli bir hoşnutluk ilişkisi yok. Dolayısıyla... ...bütün bir psikanalizin... ...yani isterse Lacan... E, ...Spaltung kavramını, yarılma kavramını... ...ikiye bölme kavramını... ...özne için... E, ...kullansın... ...çoğullaşan... ...sabit olmayan bir... ...durumdan bahsediyoruz. Yani bir... ...yapısallaştırılacak bir ego... Sikareniz arkadaşımızın ilk gün sormuş olduğu gibi nasıl özne yapısallaşacak diye sormuştu. Yapısallaşma ihtimali olmayan bir durum söz konusu. Çünkü çoğullaşma var. multiplicity söz konusu. Yani daha 53 yılında Dölöz'ün metninin içinde yapısallaşması imkansız olan bir bireyleşmeden... Endividüasyondan bahsedilmekte ve psikanalizle ilişkisi e, o bakımdan daha belki e, David Lacocat'ın daha sonra birçok psikanalisti okuyacağını söylemiş olduğu dönemin öncesinde bile... E, ...Düloz'un kafasında bir özne fikri, bir ben, ego fikri yerleşmiş değil... Ve bu anlamda meta olan, istersek özne değilim ama özne demeye de ihtiyaç yok, dünyaya doğru kendini açan bir özneden çok yani süjeden çok bir tür subjektum söz konusu yani kendini dünyaya atan öne açan yani dünyadan gelen affeklerle kendini kurmaya başlayan bir e, veriler yumağı var ve bu verilerde, datumlar yani, öznenin içinde çoğaltılan, çoğallaşan, imkansızlaşan öznede kıvrıldığı vakit bir his, fearing, diyordu, İngilizce olarak yazmış, oluşuyor. Yani öznelliğe ait olan bir hedef yani şunu yapacağım, bunu, yap, bunu yapacağım bir hedef veriler arasında gidip geliyor. Bir datumdan başka bir datuma doğru geçerek bir kavrayıştan başka kavrayışa doğru deplase olarak yer değiştirerek oluşa giriyor. Yani sabitlenmeyen sürekli öne doğru açılan bir oluş söz konusu. Şöyle şöyle söylüyor. İştah diyor. Altyazı. Bir algıdan başka bir algıya geçiştir. Ve buna oluş diyoruz. Ebedi bir şey değil. Oluş. Yani Fixed değil, stable değil. Ama yeniye açılan bir şey yani modern anlamda yaratı. Güdüler bizi oluş halinde yaratıya doğru sürüklüyorlar. 68'deki Fark ve Tekrar Difference Repetition kitabında da İkinci bölümde yani kendi kendisiyle fark adlı bölümde şöyle yazıyor. Yine David Yuma göndermeye parak tekrarın tekrar eden nesne de hiçbir şey değiştiremeyeceğini tekrar eden nesne de hiçbir şey değiştiremeyeceğini ama ona bakan ona temaşa eden nin zihninde bir şeyleri değiştireceğini Hüm'den, David Hüm'den alıntıladığı zaman bir zaman anlayışından bahsediyor. Yani bir nesne var, o nesnenin yerine tekrar eden başka bir nesne görüyor. Bu su, şişesi bir tane daha, bu çekiliyor, onun yanına bir tane daha geliyor. Tekrar var. Bunlar arasında farkı yok, değişmiyor bunlar ama bakanın Zihninde buradan buraya giden bir hareket, deplasman, kayma, demin söylemiş olduğumuz o bir algıdan başka algıya geçen hareket bir şeyleri değiştirmekte zihinde. Ve bu nesnenin yerine başka bir nesne geçtiği zaman birinci nesne kaybolduğunda temaşadenin kafasında canlanan bir şey. Yani e, hemen söyleyelim, hayal gücünde. Yum buna hayal gücü diyor. Biri yok olmadan öbürü gelmiyor yerine. Yani tekrarlar birinin yerine diğerinin geldiği zaman olan bir şey. Zihnimizde bakarken tekrar o den nesneye birincinin yerine başka birinin geçtiğini gördüğümüzde Biz algımızı o değişime açmaya başlıyoruz. Bir algıdan başka algıya geçiyoruz ama nesne aynı nesne. Yani tekrar eden bir şey farkı bizim zihnimizde oluşturu oluşturuyor. İkisi yoksa aynı. Yani Endüstriyel nesne. Buna baktığımızda. Yani bu örnekten gittiğimizde. O tekrar sırasında demek ki biri yok olmadan diğeri gelmiyor. Bir nesne, diğer nesnenin yerine geldiği zaman zihnimizde biz tutuyoruz bir evvelki nesneyi. Hatırlıyoruz çünkü onu. Tekrar alışkanlığı. Bir alışkanlık, habitüs. Yum bu birinin ortadan kalkıp diğerinin onun yerine geçmesine ve bu Zihnimizdeki onu tuttuğumuz harekete hayal gücü, imajinasyon adını veriyor. O bakımdan olmayan, geçip giden bir nesneyi akılda tutma, kontraksiyon, kontrakte etme gücü bu değişimin zihin tarafından algılandığı ve zihnin değiştiği zaman, alışkanlığın değiştiği zaman ortaya çıkan bir şey. Hayal gücüne duyumsal bir plaka olarak diyor, plakanın içinde, duyumsal plaka. Hayal gücü biri yok olurken diğerinin ortaya çıktığı zaman, kaybolanı tutuyor, kontrakte ediyor, saklıyor. Dölez diyor ki bu bellekle yahut anlıkla, antandaman, yahut bir işlemle alakalı değil. Demek ki tutma hareketi hatırlamak değil, bellek değil, hafıza alakası yok. Akılla, anlıkla alakası yok. Bir işlemle alakası yok. Bu bir düşünme eylemi değil. Hayal gücü düşünme eylemi değil. Kontraksiyon düşünme eylemi değil. Bellek ve anlıkla olduğu gibi. Bu bir diodoloj zaman senteziyle alakalı. Ama o öyle bir zaman sentezi ki bu birincinin kaybolduğu zamanla ikincinin onun yerine geldiği zaman arasındaki ilişkide ardarda arda dizilme değil söz konusu olan şey zamanı çözmeye başlamak. Zaman sentezi zamanı bozduğu zaman ancak senteze ulaşabiliyor. Yani birinci zamanla ikinci zamanın birleşmesi sentez değil. Bu zamanların yok olmasıyla alakalı bir şey. Çünkü yani zaman bozuluyor, çözülüyor. Fransiyasıyla zaman defe, defer fiilini kullanıyor. Yapmaktan çıkıyor. O zaman hayal gücü geçmiş şimdiki zamanla Yaşanmış şimdilik zaman arasında birbirlerini tutan bir sentez. Zaman genişliyor, açılıyor ve diyoruz buna bu senteze, zaman sentezine açıldığı zamana zaman pasif sentezini veriyor diferans ve Bir nesneden başka nesneye doğru giden harekette zamanı izleyen Değişimi temaşa eden kişi, pasif bir sentezde zamanı algılamaya başlıyor. O halde, zaman, izlediği zaman, temaşa ettiği zaman, baktığı zaman, buradan buraya geçeni tuttuğu nesneyi tutarken hayal gücünde, bu izleyenin, yani bizim, hareketimize bağlı bir şey değil, biz olduğumuz yerde duruyoruz. Pasif durumdayız zamanın içinde. Biz performatif değiliz. Bir şey yapmıyoruz. İzliyoruz sadece. Onun için yavaş yavaş demin olmayan iki tane kavram yani bellek ve anlık devreye girmeye başlıyor. Ama şimdi girmeye başlıyor. Yani bellek hayal gücünün kalitatif hissi sanısı sayesinde birbirinden ayrı olan nesnelerin ayrdığına varıyor. Yani bunun yerine gelen başka bir nesnenin ondan aynı olmadığının farkına varmaya başlıyor. Yani Bu nesne başka bir aynı nesneyle yer değiştirdiğinde hayal gücünde oluşan şey bu kontraksiyonu, kontrakte etmeyi, tutmayı sağlayan hayal gücünün bellekte oluşmasıyla yer ediyor. Kişi de oluşuyor. O zaman zamanın Mekanında temsil edilinin, yani yerine gelen nesnenin refleksiyonu oluşmaya başlıyor. Yani refleksyon düşünme hareketi en arkadan gelen hareket. Güdünün, yani ilk güdünün ortaya çıkmasıyla geçirmiş olduğumuz çizgi bizi düşünmeye iten şey. İstersen hapsal, ister başka bir şey ama... ...düşünmeye, refleksiyon yapmaya başlıyoruz. Bu pasif zaman sentezinde... ...temaşa eden... ...zamanlar arasında... ...zamana girmeye başladığı zaman... ...yani iki ayrı zamanlar arasında... Yani ...çoğalan zamanlar arasında girdiği zaman... ...temaşa edilen de çoğalmaya başlıyor. Aynı özne değil. O da olduğu yerde pasif sentez içinde... Değişmekte. Hani e, oluş sırasında kendinden başka bir şey olurken başka bir şeyin de kendinden başka bir şey olması gibi sürekli kayma halinde olan bir ilişkiler hareketinden bahsediyoruz. Refleksiyon bu şekilde olan bir şey. Yani bakan, temaşa eden... Hayal gücünde çalışıyor, tutuyor. Refleksiyonu başladığı anla düşünmeye başladığı anla düşüncenin geliştiği an arasında kişinin kendisi metastabl Değişiyor da. Yani sabit bir ego olmasına imkan yok. Psikalizm anlamında egonun sabit bir şekilde durup bir dil gibi yapısallaşmasına imkanı yok. Bu yapısalcılığın problemi. Ego bu hareket sırasında temaşa eden kişi kendi kendini yabancılaşmaya başlıyor. Yani aliyeni olmaya başlıyor. Dililik gibi başkası olmaya başlıyor. Ahmet'in mesela kitabı gibi ben bir başkası değil mi? Yani bütün bir psikolojizin topiği ben, üst, ben, id falan gibi bütün bu ilişkilerin bir ego ile ilişkisini ortaya çıkarmak için müsait bir anda değiliz kişi açısından. Psikolojizin yapacak hiçbir şey yok burada. Ancak onu sabitlemeye çalışabilecek. Ama doğasında yok. Göze göre. Yani bütün bu ön metinlerde, yani logik lüksanstan ya da Antiohipten ya da Kafka'dan vesaire ya da ve politik kitaplarından e, Guattari, Claparene falan yazdıkları bütün bu e, dönemden çok önceleri Dölözün düşüncesinde psikanalize yer yok. Çünkü e, bütün ilişkiler dünyasının metastable hali üzerine baştan itibaren kurulmuş bir düşüncesi var. Ve habitüs kavramı ters ediliyor bu şekilde. Alışkanlıklar imkansızlaşıyor. Hepimiz bir alışkanlığız, habitüsüz ama sürekli değişim halinde Sürekli bir şekilde habitüslerimizle değişmek zorunda kalıyor. Küçük nüanslarla olsa bile. Şöyle yazıyor. Psikolojideki learning yine İngilizce. Aktif bir öznenin sayesinde alışkanlıklara sahip. Eylem halinde alışkanlıklarının olduğunu düşünüyor. Halbuki Döloz diyor ki David Hume'a dayanarak. Alışkanlık, eğlende değil, temaşa ederken oluşan bir şey. O temaşa harekette de devamlı yer değiştiren bir şey. O halde psikolojiye göre, şimdi psikolojinin psikolojiye geldik. Yumna. Ona dayandığımız zaman, Döloz'un metninde. Ben, kendi kendisine bakamaz, kendi kendisini temaşa... Pasif bir zaman sentezinde temaşasıdır. Kendi kendine bakmak. Tekrarlar da alışkanlıklar yeni bir şey ortaya çıkarıyor demek ki o yeni şeyin ismi de fark, diferans. Hepimiz diyorduruz, alışkanlığız, hepimiz Hayal gücüyüz, hepimiz kavrayışlarız. 53 yılındaki güdü ve kurum metninde olduğu gibi. Bütün bu veriler, datumlar, ögeler, bu yine aynı 53'teki metinde, spesifik dünyalar oluşturuyor diyor Döloz. Bazen eğilimleri, bazen dış ortam arasında Orjinal bir dünyayı ortaya çıkartıyor. Organizma burada doğadan bağımsızlaşıyor, serbestleşiyor, yapay, hoşnut olma halleri yaratıyor. Yine geldik aynı yere. Tatmin edilme hali. Satisf satisfer oluyoruz. Tatmin olma hali, yaratım. Dekreasyon, iç, insanın içindeki özgürleşme, serbestleşme hareketiyle mümkün olmaya başlayacak olan bir şey. O halde, doğal veya toplumsal olan duruma ait olan bir adet ve ahlaktan serbestleştiren kişi, yaratıya giren kişi, yani var olan adetlerle, kurumlarla ilişkisinde, yer değiştirmeye başladığımızda yaratı başlıyor. Yeni bir şey doğru geçme başlıyor. Yeni bir habitüs. Yani eski ortamından onu alıp koparan yine ortama sokan güdü hayvani bir şekilde kişinin kendisini yeni ortamını yaratma halini veren şey güdü demek ki yaratı şey yapay çünkü sanatsal. Artifisiyel yani art yani. Şimdi güdüden başka bir de kurum meselesi var. Güdüyle alakalı olarak. Bu kurumsallık da bütün bu işte devlet, aile, toplum vesaire kurumlar, kilise bu kurumsallık güdüyle güdünün bu şeyiyle hareketiyle değişime sokulmaya başladığı an ne oluyor? Ortam değişiyor. Yeni bir kurumsallık ortaya çıkıyor. Yani bütün bir tarih felsefesinde olduğu gibi en klasik haliyle kurumlar değişime uğruyorlar. Toplumsal bakış değişiyor. Ama niçin değişiyor toplumsal bakış? Güdüler ya paylaştığı için. Sapkınlaştığı için eski kuruma göre. Onu alıp başka yere çekmeye başladığı için. Ondan hoşnut olmamaya başladığı için. Yeni hoşnutluk anını kuracak olan güdünün kendisi yeni kurumsallaşmayı yaratacak. Burada kişi veya sanatçı güdüsü sayesinde değişimi hazırlayan hareketi oluşturuyor. Dönöz diyor ki, kurum ve güdü için, yani hem kurum için hem güdü için diyor ki Dönöz, imkanlı bir hoşnutluğun organize olmuş iki biçimidir yani güdü ve kurum hoşnutluğu organize eden biçimlerin kendisi. Mesela örnekler veriyor. Para olduğu zaman açlık karşılanabilir. Evli olunduğunda yani işte karısı var, adam adam var. Başka birinin peşinden koşmuyor normalde. Her bir kişi, her bir kişi içinde bulunduğu Kurumsallığın içinde Eyleme giriyor Ama Soru şu O kurumsallık, o anı Kalıcı mı? Stab mı? Tabi metastab olacak Çünkü eğer karıcı olsaydı Gödelöz 53 yılındaki metinde Ne kapitalizmi Ne de cinselliği açıklayabilmek imkanı olurdu Demek ki hoşnut olma halinin sabit diye düşünülmesi yani işte tarihin sonu tezleri gibi böyle bir şeyin açıklanmasının imkanını vermiyor bize. Deney yapıldığı ilk kurumsallık anında olan ile kurumsallığın değişmesi deneyin yani o güdünün vermiş olduğu hoşnutluk anının değişmesiyle alakalı. Diyor ki diyoruz, kurum insan hareketinin kısıtlandığı yerdir. Yani kurumlar kısıtlıyor. Kanun ise hareketin imkanlarının sağlandığı yer. Çünkü değişiyor. Burada Tekrar bir alıntı yapıyorum. Pozitif olanı sosyalin dışına taşıyan ve sosyal olanı negatife taşıyan düşünceye karşın kurumsallık negatif olanı sosyalin dışına yani ihtiyaca yerleştiriyor. Açarsak bunun direkt olduğunu. Doğal hukuk sosyalin dışına taşıyan şey. sosyal olan negatife yani kontrat teorilerine, sözleşmelere doğru Ruslu vesaire hops taşıyan düşünceye karşın kurumlar, kurumsallık teorisi bunu ihtiyaca göre yerleştiriyor. Bu sayede de söz konusu olan kurum toplumu yaratıcı ve buluşçu olarak... Özünde Pozitif olarak sunmaya çalışıyor Yani Bize Politik sonuçlar verecek bu Ve diyor ki Mesela Tiranlığın olduğu yer Çok az kurumun olduğu ve bir sürü Kanunun olduğu rejimdir Demokrasi ise Az kanunun ve çok kurumun olduğu yer. Öyle bir siyasilecim. Kurumlar çoğaldıkça demokrasiye yaklaşıyoruz demek Kanunlar, normal şartlarda, insanların yaşamını garanti altına alacak olan kurumları oluşturmak yerine İnsanlar üzerinde baskı yapmaya başlayınca baskıcı siyasal rejimler çıkıyor ortaya. Buna Dölöz daha 53'te yine siyasi olanı arzuya bağlayan şeydir diyor. Yani bir arzu kavramı. Antioyuptaki arzulanan makinalar, arzunun akışkanlığı vesaire. 53 yılında daha Dölözün Elinin altında Alıntı yapıyorum Cinsel ihtiyaçlar Evlilik kurumunun değişik formlara girmesini Engelleyememektedir Değişiyor çünkü İştahın açık olması Aç olmama haliyle Alakalı değildir çünkü yediğimiz zaman Hala yemek istiyoruz bazen Çünkü Tokluğun verdiği iştahlılık halleri Çeşitlidir diyor Birçok iştahlılık var. Başka şeyleri arzu duyabiliyor. İştah açabiliyor. Yine burada burada göreceğiz ki iştah eksikle alakalı bir şey değil. Mank değil. 53'te antiodipteki psikanalizin Arzunun daha doğrusu eksik üzerine kurulu olmadığı 72 kitabın başında 53'te yerleşmiş vaziyette. Yani psikanizin eksik üzerine kurulu olan arzu kavramı Döloz'da 53'ten biri yok. Başka bir arzu kavramı geliştiriyor. İştah diyor buna. Yani iştah üzerinden arzu kavramını geliştiriyor. Haydi, halde öyle soruyor. Böyle bir durumda. Kurumla gücü farkı nereden çıkmaktadır? Alıntılıyorum. Bu fark güzellikle gerçekleştirilebiliyor. Güdü ve kurum arasındaki fark güzellik kavramıyla sanattayız gerçekleştirilebiliyor. Yani güdünün yararlılık üzerine kurduğu bir şey olmadığını vurguluyor. Güzelliğe ait çünkü hoşlanacak, tatmin olacak ama eksik değil. Başka bir iştaha doğru gidecek. İşte açılıyor. Başka bir şey doğru açılıyor. Şöyle yazıyor yine, alıntılıyorum. İnsani eğilimler kurumlar tarafından hoşnut edilebilir. Mesela evlilik kurumu evli erkeği, Hoşnut edebiliyor. Bunun için güdüsel bir yasak yok. Baskı da yok. Boyun eğme de yok. Kurum yani ev, aile kurumu burada bu hoşnutluğu sağlayabiliyor. Yine daha sonraki bir Deleuze'nin metnine gireceğim. Hemen burada. Çünkü Jacques D'Anzelo'nun Aile Polisi adlı kitabının ön sözünde de Deleuze diyor ki Hikayede şu anlatılıyor. Jacques Denzel'un kitabında. 19. yüzyılda Paris'in o bütün o serseriler mahallesi işte fahişeler, hırsızlar evsiz baksızlar deliler vesaire hep beraber tehlikeli sınıflar diye adlandırılan insanlar bunlar. Değil mi? Sosyolojide. Bütün bunların düzenli oturması için şöyle bir şey geliştiriyor, devlet. Bir kadın bul, evlen, sana ev vereceğim, iş vereceğim. Aile kurulmaya başlıyor. Çekirdek ailenin kuruluşu. Devlet tarafından 19. yüzyılda yapılan bir kurum. Halka ait bir kurum. Ama, bunu söylediği zaman, aile kurumu, bütün, Başka cinslere, başka cinselliğe, başka güdülere doğru atılımı sağlayacak olan eğilimleri kale almıyor. Bir formata sokmak durumunda. Burada, bu anlamda, güdü ikili bir nedensellik ayrımında kendisini buluyor. Biri bireysel fizyolojik. Öbürü, türüne ait güdüler arasındaki kişi. Soru şu. Eğilim ve hoşnutluğu verecek olan nesne sentezi nasıl yapılacak? Mesela şöyle söylüyor. İçilen su, organizmanın eksikliğini duyduğu hidratlar değildir. Güdüler. Eksiğe değil de iştaha doğru geliştikçe, mükemmelleştikçe varyasyonlar ortaya çıkmaya başlıyor, çeşitlenmeler ortaya çıkmaya başlıyor. Verili kurum değiştiğe uğrayacak, güdü o değişimi sağlayacak olan hareketi gerçekleştirecek, alışkanlığı değiştirecek. Diyoruz, diyor ki bu anlamda entelijans kişisel bir şey olmaktan çok toplumsal bir şey. Çünkü bunu söylemek bize daha doğru gelecek. Çünkü bu kurumlar bizi formata ederken bize bazı sosyal Zorunluluklar da atfediyor Alışkanlıkları Zorunluluklar haline sokuyor Mesela yine Doloz'den alıntılıyorum. Öğlen yemek yenir gece uyunur Bunlar bedenlerimize ve Aklımıza verilmiş modellerdir Ve sosyal modellerdir diyor O halde Toplumlardaki insan Kurumsaldır ve güdüleri Yok edilmiştir Toplumdaki insanlar Kurumlar tarafından Kurulmuştur Ve güdüleri de yok edilmek üzere Bu gerçekleştirilmiştir Gerçekleştirilmiştir Sanat ise Yaratı Bu güdüleri yeniden canlandıran Eylemin kendisi Güdülerle alakalı çünkü Ve kurumlara göre Yeniye doğru giden Alışılma maşa doğru giden Sapkın deniyor Kurumların veremediği iştahları ve arzuları bireylerde oluşturan şeyin kendisi. Demek ki sanatsal bir sapkınlık sayesinde yeni hoşnutluk ilişkisi ortaya çıkabilecek. Yani sanat bu sapkınlıkların yaratılma anına dair bir başlangıç. Ama eser de sapkınlık değil. Ona geleceğiz. Onu en güzel belki de Fukunun Deliliğin Tarihinde birazdan örnekleyeceğiz. Eser çünkü sapkınlık değil. Sapkınlık hareketi baştan şey. Yaratmadan evvelki süreçte başlayan bir şey. Şimdi bir küçük parantez yapmak istiyorum. Çünkü ee, son metinlerinde felsefe nedir? Metninde yedinci bölüm persept, affekt ve konsept diye adlandırdığı bölümde sanatın persept ve aks, e, affektten oluştuğunu onun karışımından oluştuğunu ileri sürecekler. O halde Affektler mi sadece sanatı yapan şey? Değil. Gördük burada. Sadece affektler değil. Güdü aynı zamanda. Yani herkesin bildiği gibi e, afekt, Dönöz için Freudian bir anlamı sahip olmaktan çok Spinozacı bir anlama sahip. Affeksyon. afeksiyon. Etika kitabında bir töz biçimi, modü substans diyor Fransızcası ve bu biçimi değiştiren, modifiye eden bir ilişki olarak ele alıyor. Yine bir ilişki var ama biçimin değiştiren ilişki. Afet biçim değiştiriyor. Yani plastik bir şey, form alıp form veriyor. Onun için afeksiyonla afette ayırmak lazım. Çünkü öbür afektüs dediği şey Spinoza'nın almış olduğu etikanın içinden bedenin hareket etme hallerinin azalması ve artmasıyla alakalı. Bu afektler sayesinde afleksiyo yani duygulanış diyelim afekte edilmiş. Ve affekte eden bir bedene ait bütün bunlar. Yani duygu alıyor, duygu, afekt yani alıyor, afekt veriyor. Ve affekt üste, yani bedenin hareketini azaltan ve arttıran hareket, aynı yine aynı mantıktayız, bir vaziyetten diğer vaziyete geçişler ve girişler için kullanılan bir kavram etki alan bedenlerin varyasyonları bunlar. Deleuze diyor ki, Guattari ile birlikte, sanattan bahsederken, sanatın ne kavramlarla, ne algılamalarla, yani persepsiyonlarla, ne de afeksiyonlarla bir iş olabilir. Ama, ama, bedenlerin bunu hissetmesinden bağımsız olarak algı, persept ve affet ilişkili. Yani sanat, algı ve affet karışımından oluşan bir şey. Ve öznel değiller, insani değiller. Ve zamana bağlı değiller. Zamansıza bağlılar. Yani estetik diye adlandırılan şey persepsiyona değil tekil olarak direyleşmeyen, özneleşmeyen bir sansasyonla alakalı. Yani Bacon kitabına geliyoruz. Logit sensasyon. sansasyon. Ama o nedir? Affekt ve perset karışımı. Sensasyon diyor, malzemenin kendisinden gelmektedir. Formu vereceğimiz malzemenin kendisi bunu sağlayan şey. Çok hemen yine hemen bir parantez. Tamamen Simondu'nun, Gilbert Simondu'nun yaklaşımının içindeyiz. Sanat eseri diyor Deleuze ve Guattari. Yaratı için persepsiyonlardan ve affeksiyonlardan yahut algılamalardan ve duygulanlardan bir sansasyon blokunu çekip alan ve onları affekt ve perseptle yani algı veya fekle dolduran hareketin kendisi. Peki bu nereden geliyor? Ve bu anlayış yani hangi malzemeden bir eser ortaya çıkaran sansasyon söz konusu sorusu. Güncel sanatlarda bugün bu nasıl gelişiyor? Yani Hangi kolajlarla, hangi e, birleşmelerle, hangi affekt ve perseptin birleşmesiyle sansasyon bloku nasıl adlandırılıyor burada? Bir tek şey biliyoruz Dörez bunlar nedensellikle alakalı değiller. Kuzeyte yok. Yani sansasyonun kendisi Bireyleşmeyen ve insanileşmeyen affekt ve perset olarak etki ve algı diyim. Bugün bu sorduğumuz demik soruları güncel sanatları için bugün e, hala yani Dölözün söylediği zamandan bugüne kadar değişen hızlı değişen bir sanat ortamında ilginç ve geçerliliğinin kuruduğunu e, düşünebiliriz. Çünkü bireyleşmeyen sansasyon tam da sanatçının eserinin çizgisini onun tekilliğiyle ortaya koymasıyla çalışıyor. Yani sanatçı çünkü o, o anlamda bilinmeyen bir affekt yaratıcısı veya bulucusu olarak Derrida'da edebiyattan örnekler verdiği zaman mesela, bizim bu sapkınlık güdü ilişkisi ile bir yeniden bağ ortaya çıkmaya başlıyor. Ve bir kavram geliyor karşımıza. Monomanya. Monomani. Tek sapkınlık. Tek, pardon, tek, tek saplantı. Tek saplantı. Tek bir şeye saplantı. Yani, Pervers ilişki, sapkın ilişki tek bir nesneye, tek bir şeye olan büyük bir takıntıyla alakalı. Mesela sık sık verdiği bir örnek, Melville'in e, beyaz e, balina avcısı, Kaptan Ahab'ın beyaz balineye olan tutkusu. Yani hayatı sadece onun üzerine kurulu. Monomani örneğinin Döloz'un vermiş olduğu örnekler arasından ilginçlerinden bir tanesi. Veya başka bir şey daha var. Yine Bronte kardeşlerin Rüzgarlı Tepeler romanındaki Catherine ile Heathcliff arasındaki o birbirine onları bağlayan garip tutku bir monomani çizgisi olarak çıkıyor. Şimdi yine tekrar bu sapkın meselesine geri döneceğim. Dün e, David Lapucu'dan ele almış olduğu gibi. Lojik lüsans kitabına. Burada iki tane şey var. Değil mi? Dün de konuşuldu. Arto ve Lewis Carroll. Bunları kıyaslarken ne diyordu? Dülöz. Sapkın, perver. Nevroz ile psikos arasında bir ara, ara alanda kendi macerasını yaşayan kimsedir. Yani nevroz ve psikozun arasında bulunuyor sapkın. Ne o ne o. Nevrozun yani gündelik hayata ait ...yaşanmışlıklara ait olanın ötesine geçen ya psikozun yani deliliğin derinliklerine batmış olanın ardında yani yüzeyde geziniyor. Macerası yüzeyde yaşanıyor. Dün de David'in anlattığı gibi ama şimdi burada bir şey var. Dün David bize dedi ki hani e, sapkından şizofrene doğru giden bir şey var. Lücük tüsansten Antiyotip'e doğru. Fakat 68 yılındaki bir makale kritik dergisinde. Ölöz'ün kitap eleştirileri yazısı. Adı Los Kizofren le mot Yani şizofren ve kelime adlı makalede böyle şöyle yazıyor. Çünkü bu arada alma hali içindeyiz. Bir dili beraberinde olmuş olduğu ve hep olmaya devam edeceği şairi tüm şiirsel eseriyle birlikte taşıyabilir. Yani 68'deki bu makalede sapkın ve şizofren Arto ve Karol'un farkı içinde düşünülüyor ama bir yerde Deleuze diyor ki iki şizofrenik dil yaratan iki kişiden bahsediyoruz. Yani sapkın da şizofren. Şöyle yazıyor. Yine David'in bize anlatmış olduğu gibi ama küçük bir farklı. Arto söz konusu olduğunda kelimeler reel olarak artifisyal değil reel olarak yüzeyde veya yapaylıkta değil gerçekten bedene saplanıyor. Ve acı veriyor. Arto, derinlere iniyor demişti, evet derinlere iniyor ama, vücudundaki acılar, kelimelerin ona saplanmasıyla, çöküyor. Halbuki, Karol'un sapkınlığı, yüzeydeydi. O ilişkilerdeydi. Burada, kelime ve şizofren, içinde Artho'nun bir Lewis Carroll çivilisini ele alıyor diyoruz. Bu Lojitsu Sans'ta olduğu gibi. O işte meşhur ee, Lewis Carroll'un valiz kelimeleri Movaliz. Burada bu kelimelerin heterojenliği içinde anlamsız olanın yani non işlevini ve... ...anlamsızlığın yarığına... ...bölüyor... ...dikkat etmemiz gerektiği... ...söz konusu ediliyor. Arto'nun şarkısı diyor. Ben çok zor söylemeye çalışacağım. ra ratara, ratara, ratara, rana, ...diye bir şey. Arto'nun şarkısı. Döleriz burada... ...Ratera, ratara, atara, rana, otara, otara, katara... ...için... Russel'in ve dün de David de söyledi hatta tabi gençlerin tabii bütün bu lojisyenlerin mantığına dokunurken diyor ki sanki bütün bunlarla küçük bir kızı şarkı söylerken veya bir şair şiir okurken görmemiş gibi davranıyorlar. Anlam. Halbuki burada sorun diyor Delöz Asıl klinik olanda sorun var. Yani tekamül eden ve yaratıcı bir organizasyonun oluşumu. Klinik. Ve de kritikte var. Yani anlamsızın figür değiştirdiği değişik ve farklı düzeylerdeki belirleyicilikte. Burada yine karşımıza Döznün daha sonraki kitabının adı çıkıyor. Kritik ve klinik. Yani nasıl bir devamlılık ...oluşuyor hep devamlı. Geri gelen tek bu şeyler gibi. Nesiller gibi. Şimdi burada tabii... E, ...Dönöz'ün... ...Arto'nun Lewis Carroll çevirisinde yapmış olduğu... değişiklik üzerine... ...bu... E, ...çevirinin deminki... ...Arto'nun şarkısında olduğu gibi... ...yani gırtlaktan gelen sesler... Gibi. nasıl Carol'un valiz kelimeleri çevirisi kayma oluşuyor Arthur tarafından. Birinci çeviri Henri Parison'un çevirisi. ikinci çeviri Arthur'un çevirisi. Okuyacağım Fransızca ama sese dikkat edin. Tu flivoru allele borogava bu Paris'te çevirisi İngilizce'den çeviriyor. Arthur diyor ki şimdi, alle borogab vardı bizde. Alle en gibroyan en brimblup turguldan, Jusqu'à, la où la regu est à rugarg et à ragmde et et à çevirisi, şizofren dili. falis kidimiler işlev değiştiriyor. Gırtlaktan gelen seslere dönüşüyor. Karol olmayan başka bir dil yaratıyor ama şizofren dili yaratıyor yani. Hem sapkın hem de şizofren dili yaratıyor ama artı da onu gırtlaktan gelen seslere dönüştürüyor. Filistilik Rodez mektuplarında Artur şöyle yazıyor. Kitabın ismi de yani şiirin ismi de pardon, Yebervoxi. Yebervoxi. Artur, heveskar olun şey şiiri. Artur diyor ki, bir kısmını çevirmeye çalıştım ama çok sıkıcı geldi bana. Bu şiiri hiçbir zaman sevmedim. Bana hep etkilenmiş bir çocukluk gibi geldi. Mutlu eğlenceler ve entelekti başarıya sürükleyen nefeslerle yapılan şiirleri veya yüzeydeki dilleri hiç sevmedim. Bunlar hep yani entelektüel olarak güzel ama anüse bastırmaya kalkarlar ama buna yürek ve ruh katmazlar diyor. Yani Karol yürek ve ruh katamıyor. Manüs hep terördür. Eğer ruhumuzu paramparça etmiyorsa bir kakanın yok edilmesini kabul edemiyor. Yaberowski de ruh yok diyor. Arto. Yani Arto yüzey dini bir derinlik diliyle, dün Labit Labucho'dan Lavit, söylemiş olduğu gibi yaşamsal bir dile ile acının, ölümün ve hayatın diliyle Şizofrenik sorunlarla karşı çıkıyor, diyor Deliz. Şimdi ikinci bir örnek var. Aynı makalede Deliz'in kendisinin de ön söz yazmış olduğu bir kitap. Şizo ve Diller. Şizo ile Langa. Burada Louis Walson'un bir kitabı bu. Bu bir Amerikalı ana diliyle, İngilizceyle ...yapay dilleri, daha sonra öğrendiği diller arasında bir yeni dil oluşturacak. Yine hikaye, yemek yemekle konuşmak arasındaki ilişkilik üzerine düşünüyor. Biri şizofren ana, ana dil, İngilizce. Ama tamamen kakaya ve boka batmış bir yemek ile alakalı ana diliyle bir dil, ifadesel ve kavramsal yabancı diller arasındaki geçişte ikili eklemlenmelerde oluşan bir şey. Bu biraz bir şey gibi eee William Lebow'un Amerikan e, zengin çocuklarının bir dilden bölüne geçişi gibi. Burada ifade dili kavram diliyle şizofrenik ana dil şizofrenize ediliyor. Mesela bir örnek İngilizcedeki ağaç kelimesi "tré" R harfi var. Bunun R harfini Fransızdan alıyor ve İbraniceki T harfinde alıyor ağaç kelimesinin. Rusça'daki "devero" kelimesini birleştirince ağaç yerine toprak çıkıyor karşımıza. "ter" yani aynı. Raymond Russell'in şiirinde olduğu gibi Foucault'un 63'te ele almış olduğu meşhur işte hani bir örnek verirsek ne diyordu Le four Pantalon Rouge ve four Pantalon Rouge söylerken aynı gibi duruyor ama biri kırmızı pantolonlu birinin hikayesi öbürü bir korsan ayağı yok ve şeyi tahta ayağı da kırmızıdan Yapılmış. Yani şizofren dilin parçalanmış bedeni, geçirgen bedeni, ayrılmış bedeni hep beraber diyor Deluz. Yani bu parçalanmış, geçirgen ve ayrılmış şizofren bedenin üç boyutu bu şekilde ortaya çıkıyor. Yüzeylerdeki genel yarıklar ve yarılmalardır. Burada sadece fiziki yüzey değil. Şeyleri, o kelimelerin önermelerinden ayıran ve eklemlendiren metafizik yüzey de burada çöküyor. Yani hem fiziki yüzey hem metafizik yüzey çökmekte. Dilin, sentaksın bütün organizasyonu iflas ettiriliyor. Sesler bedene yapışır diyor. Kelimeler de beden üzerinde direkt olarak aksiyon ve tutku haline sokulur. Kelime tüm anlamını kaybetmeye başlar, anlamsızlaşır ve anlam değiştirir. Şimdi buraya geliyoruz. Bu bir olay ve bir halüsinasyonda ortaya çıkıyor diyor. Her kelime demin söylemiş olduğumuz gibi, arto için fiziki olarak bedeni etkilemeye başlıyor. Kelimeler paramparça ediliyor. Nefes kelimeler, çığlık kelimeler olmaya başlıyor. Karşımıza çıkıyor. Organizmaya karşı organsız beden. Şimdi biraz daha 64 ve 73 yılındaki kitaba geldiğimizde Proust ve işaretler yine 19. yüzyılın psikiyatrisindeki iki türlü çılgınlıktan bahsediyor. deliryumdan bahsediyor. Delirium. Birincisi bir olan yorumlama deliriumu, delirde interpretasyon. İkincisi de kıskançlık revendikasyonu mu veya erotoman. Yorum deliriumunda iç güçler yavaş yavaş ilerliyor, sözü kapsıyor. ikincisinde ise dış güçler, rastlantılar ve gerçeğe bağlı ve hayal ürünü nedenler aniden harekete geçiyor. Belirli bir nesneye bağlı olan delirium burada düz çizgisel değil, öbüründe de süreklilik var. Mesela örnek veriyor, Baron de Charles büyük bir paranoyak olarak Albertin olan ilişkisinde iç güçler tarafından ele geçirilmiş sesine deliriumunda saplantı oluşuyor, monomania üretiyor. Foucault'a geldiğimizde, çünkü Deleuze ile Foucault'un tabii arası, yani birbirlerine olan hayranlığı olağanüstü bir hayranlık. Yani aralarında büyük bir problem çıkmış olsa bile Mezara'nın başında Deleuze bir metnini okuyor. O bakımdan çok yakın gidiyorlar beraberce ikisi. Deliliğin tarihinde 19. yüzyılın kavramlarından biri olan bu bir monomaniği Foucault'a, Olağanüstü bir şekilde bence yaratı meselesiyle, sanatla ilişkilendirerek açıklamaya başlıyor. Diyor ki, 19. yüzyıl pozitivizme, Auguste Comte, başlayınca modern dönemde, yani modern dönemdeyiz, doktor ve hasta ilişkisi garip bir şekilde yeni bir oluşuma giriyor. Psikiyatri bu anlamda tamamen tekil bir güce sahip olmaya başlıyor. Hastanın gözünde doktor bir anlamda büyücü gibi görülüyor. Tematürz diyor. Doktor, düzene ve ahlaka kurumlarda görmüş olduğumuz, düzene ve ahlaka dayanarak aldığı otorite sayesinde doktor, aile otoritesinin yerini almaya yavaş yavaş başlıyor diyor ki aslında bu daha sonra olacak bir şey ama Foucault 60'lı yılların içine girerken antipsikiyatri etkisiyle olmakta olanı bize bir projeksiyon gibi sanki 19. yüzyıla doğru yolluyor. Hastalar, doktorların ezoterik bilgisi sayesinde bir otoriteye sahip olduğunu ve bilgisinin de doktorun şeytaniliğinden geldiğini yazıyor. Ama bu sayede de alienasyon yani yabancılaşmadan hastayı kurtaracağına hastalar inanıyorlar. Çünkü demonik bir, demonyak bir doktor var karşısında. Yani hasta bu anlamda diyor Foucault, bir yandan şeytani, diğer yandan büyüsel bir doktor tasavvurunda bu garip ilişkiyi pekiştirmeye başlıyor. Ama Kendisine yabancılaşan, alieni olan, kendisinden uzaklaşan yanılsamalar içindeki varlık bu yanılsamaların içinde insanın kendisi diyor Foucault artık kendi gerçeğini dirilik sayesinde bulmaya başlayacak. Gerçek, benim başkası olmaya başlamasıyla, kendi kendine yabancılaşmasıyla başlayacak. Gerçek. Marx'dan ve Hegel'den ne kadar uzağız? Foucault şöyle yazıyor. İnsandan gerçek insana giden yol deli insandan geçmektedir. Pozitivizmin bilim ve bilgi mitosu burada önemli bir yere sahip tabii. O göz konutun dünyası. Doktorla hasta ilişkisinde ortaya çıkan garip iktidar... Ve ona olan inanç, doktor olan inanç aslında bize Freud'ü ortaya çıkartacak. Freud'un psikiyatriye doğru geliştirdiği, bütün bu mistik ilişkiyi bozan kişi Freud. Doktoru bir büyücü olmaktan çıkartan kişi Freud. Çünkü diyor Foucault, Bu mistik ilişkiyi bozan bir kişi olarak Freud psikanalizle birlikte bakıştaki sessizliği ve dederiliğin kendisini kendisini kendisini aynadaki bakışını bozmaya başlıyor. Derinin kendi kendine baktığı aynadaki bakışı Freud'un psikanaliz bozmaya başlıyor. Yerel ve lokal bir yere saplanmış bir delilik fikri bu monomania 19. yüzyılın kavramı. Bu diyor ki skandallerle ortaya çıkmaya başlıyor aslında. Bu çok enteresan bir şey. Yani 19. yüzyıl psikiyatrisinin çözemediği bir durum bu. Monomani. Çünkü bir açıdan büyük bir sapkınlığa sahip kişi bütün bir hayatında şahane. İşini iyi yapıyor. Ailesinin iyi babası, çocuklarına iyi bakıyor, parasını kazanıyor. Bir tane çılgınlığı var. O çılgınlık onu saplandırıyor bir şeyin peşinden. Ve bir skandallarla ortaya çıkıyor. Tek bir açıdan deli olarak kabul edilen, diğer alanlarda ise tamamen akıllı ve başarılı davranan biri için, kullanan bu monomanyak kavramı kişinin işlediği cürümde, skandalda ortaya çıkıyor, diyordu Foucault. Tek takıntısı bu. Her açıdan normal olan bir insan birdenbire bir suç işliyor. Neden ve niye olduğunda kimse anlayamıyor. Hiçbir doktor anlayamıyor bunu. Bir cinayet işliyor ve rahatlıyor. Suç işliyor, rahatlıyor. Açıklanması imkansız olan bu durumda ne bir kar var. Yani boşu boşuna bir para kazanacak diye bir şey değil. Tutku yok. Tanımadığı insanlar. Suçunu işlediği zaman monomanyak rahatlamaya başlıyor diyor. Suç sonrası suçluluk duymaz. Ve rahatladığı gibi eski normal haline döner diyor Foucault. Nedenselliğin tamamen boşaltıldığı bu durumda akıl dışının bu suçu İlerleyen bu hareketi niye yaptığını açıklamakta imkansızlaşmaya başlamış. Sorumsuzluğun anlamını kimse açıklayamıyor. Kimse Dominik Storskan ne yaptı? Bu bir gereklilik hali olarak sorumluluğu bu açıdan işlemez hale geliyor. Bu hareket suçunellik olarak hiçbir gerekliliğe bağlı da değil. Hiçbir şey tarafından da yönlendirilmemiş. çok normal bir insan. Tutkuya bağlı değil. Nereden çıkıyor bu cürüm? Bütün mahkemeler bununla uğraşıyor 19. yüzyılda. Monomani, sapkınlık, tıbbi ve hukuki alanı uğraştırıyor. Foucault burada diyor ki, belki de oluşmakta olan yeni bir kavram olarak, Deliliğin deneyiminin en derin noktasına ulaşıldığını düşünüyorum diyor. Eski iştehat, hukuktaki iştehat, jurisprudence, krizleri ve krizleri biliyor onlar. Ama burada kronolojik olarak yükselen bir hastalığın içinde verili olan sorumluluk fazları nereden geliyor? Monomani? Bu sorunda gittikçe karmaşık bir hale sokuyor tıbbı ve hukuku. Bu bir kronik hastalık mıdır? Bu kronik midir bu tek saplantı? Hep aynı şeyi yapacak, hep aynı şeyi yapacak. Foucault'ya göre eski yol bu hastalığın belirtilerini tanımlamak sözüken şöyle söylüyor. Kişi şahitsiz bir şekilde hareket etmektedir. Çok gizli. Hiçbir motifi yok. İşleyeceği suçu yapmak için hiçbir şey yok. Cinayete giden suç bildiği insanlara karşı da değil. Hani ona düşman olduğu için öldürmüyor. Kan davası değil bu. Ama suçu işleyince amacına ulaşıyor. Rahatlıyor. Cinayetten sonra sakinleşiyor, rasyonelleşiyor. O sırada çünkü kendisi değil. Çünkü kendisi hayattaki öbür normal insan. Bir durum var ki o kendisi değil. Yabancılaşmış. Bu diyor ki deli o halde, monomanide artık hem kendisidir hem de başkası. Yabancılaşma, kendisiyle olan farklılaşma, başka biri olma veya eskiden söylendiği şekilde İki ruhlu olma hali monomaninin tarifi. Fuku diyor ki, dili aklı olmayan yani ensansa olan dil kendine yabancılaşandır. Artık. Hem gerçeği vardır hem de kendi gerçek olmayan gerçeği. Hem kendisi hem gerçek olmayan kendisinin kendine ait olan tek bir gerçeği var. Bu anlamda kendi olmadığına göre cinayet sırasında o değil. Nasıl oluyor da kendisi olmayan biri kendisi olduğundan dolayı suçlu haline konuluyor? Biraz bu saykodaki Norman gibi, değil mi? Anne oluyor, anne olurken cinayet işliyor çünkü anne ile çocuğun arasındaki ilişkiyi bozuk olan kadınlar her zaman en büyük saplantısı. Foucault'a tıpkı Deleuze ve Guattar gibi bir monomani ve dirilik ve sanat arasındaki ilişkiye gelmeye başlıyoruz. Sapkınlık ve yaratıcılık. Yani kahramanları aynı. Arto, Nietzsche onların eserinde var mı? dililik. Deminden beri Arto'nun örneklerini verdik. Dililik var mı orada? Fuku diyor ki 19. yüzyıldan beri Hölderlin ve normalden beri dililik ve sapkınlık yaratıcılık eyleminde çoğalmaktadır. Dili ve sapkın yaratıda 19. yüzyılda çoğalmaya başlıyorlar. artıda dililik Eserin aralarında saklanmaktadır diyor Foucault. Deleuze'de benzer bir şey söylüyordur sapkın için. Nevrozla ile arasında diyordu. Ve bu eserin arasında saklanan dililik bir esersizliktir. Dezövrüm Eser yokluğunda dillik gözüküyor. Eserin başlangıcına ait olan delilik safhası, eser haline geldiği zaman, eser ortaya çıktığı zaman bitiyor. Foucault şöyle yazıyor. Eserin olduğu yerde artık delilik kalmamıştır. Delilik, eserin başlangıç safhası yani. Sapkın, yaratı anında, deli, yaratı halinde eseri çıkartana kadar deli. Eser çıktığında delilik bitiyor. Van Gogh örneğini veriyor. Eserin ve diriliğin birbirlerine uygunluğu olmadığını en iyi Van Gogh biliyor diyor. Tabloları yaparken akıl hastanesinde doktorlara sormuyor. Portrelerini yapmaya devam ettiği gibi kendi çizgilerini de oluşturuyor. Bu anlamda diyor Foucault, Delilik eserden mutlak bir kopmayı gerektiren an. Öyle bir an ki eser daha başlamamış. Sapkınlık eserin oluşma anının başlangıcında ortaya çıkan bir şey. İçinde yaşadıkları dünyanın değişmekte olduğunu farkına vardıkları zaman yeni adetlere kurumlar doğru açılmanın gerekliliği hissedildiğinde ahlaki normların dışına çıkmakta olan, değişmekte olan dünyayı Fark ettiklerinde deliler eser yaratırken, yani gerçeğin değişmekte olduğunu anladıkları zaman ve bedensel olarak bunu kaldırmakta zorlananlar, sanatçılar, yaratı sürecine girmeye başlıyorlar. Kreasyon başlıyor orada. Bu sürecin başlangıcı, delilik anının olduğu an ama esersizliğinde yeri burası mı? Foucault şöyle söylüyor. Eser öncesi olan dirilik veya sapkınlık, eseri yaratma zorunluluğundaki anlarda kendisini göstermekte ve eser ortaya çıkmaya başladığında ise birdenbire ortadan silinmektedir. <gülüyor> Normal olan ile, o an ile, eserin bittiği an, birbirlerine uyumun sağlandığı an olarak kesişmektedir. Geldik yine, satisfaksiyon. Hoşnut olma hali. Uyum sağlandığı zaman eserin yaratısı dililiğin sakinleştiği yeni gerçeğin yerleşmeye başladığı zamanı tekabül ediyor ve de hoşnutluk ilişkisi Dönöz'de olduğu gibi datumlarını almaya başladığı anda kendi kendisinden alınan hoşnutluk sakinliği ve dinginliği Eserin yaratısında sunuyor. Monumanyaktaki rahatlama gibi sanatçı da bütün bir dilliliğini eser ortaya çıkınca birdenbire değişiyor. <gülüyor> Şöyle yazıyor. Fuku. Bu eserdeki dinginlik değil... Yaratının getirmiş olduğu dinginlik. Eserde yok dinginlik. Eser bütün o şeyi, tansiyonu taşıyor. Ama dili veya sapkın sanatçı olan dingin olmaya başlıyor, sakinleşiyor. Alıntı. Bu delilik anında suçlu artık dili veya sapkın değil. Suçlu Değişen dünyanın kendisi. Kaldıramadığı dünyanın kendisi. Değişmekte olan dünyanın kendisi. Ve bu değişimi fark eden sapkınlığın kendisi. Birlik bu. Yani sapkın değişmekte olan dünyayı kaldıramayıp eser İçine girip esersizleşmeyi Yaratan kimse Yani kişisel olmayan Özne olmayan Fuku diyor ki Dünyanın değişen vaziyeti Bu demans halinde Ortaya çıkmıştır Dililik ve sapkınlık Eserin çağdaşıdır Zamandaşıdır ama eserde değildir Aradaki vaziyettedir Beraberce eser ve sapkınlık Birlikte yaratı sürecinde kesişmektedirler ama birbirlerinin ayrıldıkları anda eser sapkınlığı geride bırakarak tıpkı monumanyanın cinayeti işledikten sonraki halde dinginleşmesi gibi sessizleşmektedir diyor. Eser, esersizlik anında geçtikten sonra eserleşmeye başlıyor. Geliyoruz <gülüyor> son Dürüz ve Guattari'nin sapkın yaratı ilişkisini ve özneleşmeyen bireyleşmeyen sürekli bir yerden bir yere doğru giden o endividüasyonlarını ve Dürüz ve şöyle söylüyorlar delilik anı yani görüyorum işitiyorum veya halüsinasyon anı hissediyorum arasındaki fark da oluşuyor. Bu bir şizofrenik deneyinde gerçekleşecek. Eserin yaratılma esnasındaki yeğinlik dereceleri, dökre dentsite, çok konuşuldu birkaç gün evberden beri, veya saf vaziyetteki yeğinlik, pür olan bir intensite. Burada. Bu deneyde oluşacak. Deliryum ve halüsinasyon anları ilk heyecan yeğenliklerle, geçişlerle, oluşlarla ikinci halleri oluşturuyor. İlk heyecan, yani ilk heyecan duyulan şey, her türlü yerarşinin, yapının veya her türlü genetik eksinin ötesinde ortaya çıkan bir durum. Bunlar kasların çekişmesi geçişler, karışımlar, güçler. Burada artık öznenin düşünüyorum mu değil, hissediyorum mu ortaya çıkmaya başlıyor. Sanat hissediyor. Freud'un e, hastası olan ve Deleuze ve Guattari'nde ve da ekolübil bilinalde ele almış olduğu başkan Reber cümlesinde ontolojimiz zaman şöyle söylüyor. Biliyorsunuz e, Schreber e, dünyaya ancak kendinden bir kadın olup ondan da bir orospu yaptığında kurtaracağını, İsa gibi olacağını düşünen biri. Hissediyorum ki kadın oluşuyorum. Yahut Mijinsky'nin yani daha önce Montebello galiba aynı şeyi e, alıntılamıştı. Hissediyorum ki Tanrı oluyorum. ...Kızılderili oluyorum, Çinli oluyorum... ...yahut Arto'nun... ...hissediyorum ki... ...Jendaktım... ...Şimdi Heliogabal oldum... ...Babamdım, oğlum oldum... ...veya Nietzsche... ...Alman değilim, Polonyalıyım... Şimdi burada tabii... ...bütün bir ben, ego, aile... ...bütün bunu yok eden bir... ...yeğinlik vaziyetleri... Ve kişilerin her biri yeğenlik vaziyeti. Bütün bu ben, yabancılaşma, çoğalma, deplasman, metastat vaziyet yeğenliklerde oluşuyor. Karmaşık bireyleşmeklerde, endividüvasyonlarda oluşuyor. Bu da siyasi anlamda olsun, psiki anlamında olsun, her türlü şekilde alabilirsiniz, Özdeşleşmeyi ve kimlikleşmeyi imkansız kıran bir şey. Kimlikler çoğaldıkça, multipiste oldukça kimliksizleşmeler içinde yeyinleşme ortaya çıkıyor. Bir dizi yeyin vaziyet etedentansite. İşte bu şizonun geri gizintisi. Deliryum ve halüsinasyonlar Yeğinleşmelerde ortaya çıkıyor, çözülüyor. Ve Doloz ve Guattari şöyle yazıyor. Her şey bir karışımdır ve bu yeğinliktir, entansitedir. Yani Egosu olmayan bir göçebeliktir. Çünkü formlar ve mekanlar yeni bir yeğinlik düzenine göre dağılmışlardır. En başta güdü ve kurum arasındaki kurmuş olduğumuz o ilişki burada yeyinlik form ve mekanlar arasında tekrar oluşmakta. Çünkü eski yeyinlik düzeni dağılıp yapısı bozulmuş. Yeni bir entansite yeyinliğe doğru gidilmiş. O halde özne diye adlandırılan psikanistteki özne organsız beden üzerinden geçip oluşa giren şeyin kendisi. Kaçıyor, her şey kaçıyor. Yersiz yurtsuzlaşıyor. Yeyinlik anları ve vaziyetleri, oluşlar, sabit olmayan, fikse edilemeyen metastablı oluşlar açılımlardır. Her biri sosyal, antropolojik, sanatsal ırklara ve tarihlere aittir ama ırkçı ve tarihselci değildir diyor. Oluşlar Esere dönüştüğünde delirium ve dirilik dinginleşmekte. Esersizleşme, yeyinlik ve dinginlik karışımında oluşta sapkınlık yaratıda eserleşiyor. Esersizleşme ise, burada Arto'nun 35-36 yılında Mesaj Revolüsyöner adlı bir grup surrealistin içinde batayın falan da olmuş olduğu... Bildirgesinin ele aldığı bir alıntıyla bitireceğim. Vatanı kabul eden bir adam, aile için mücadele eden adam, ihanet eden bir adamdır. İhanet ettiği bizim yaşama ve mücadele etme dediğimizdir. Vatan bizden insan terinin silah yapımına çevrilmesini ister. İnsanı kendi varlığına ihanet eden biri olmasını ister. O halde baba, vatan ve patron bu üçgen bugünkü 36, faşist köpekliğin ve eski baba erkek toplumun temelini oluşturur esersizleşme bu üçgenin yok etme işleminin kendisidir. Yani eee bu kadar. <gülüyor>